canı gönülden seversen yalvar kula Allah'a yalvar maksuda ermek istersen yalvar kula Allah'a yalvar geceler oy kuda Gizli sırlar olsun aya mahrum olmaz Allah diyen yalvar kula Allah'a yalvar geceler oybudan uyar. Gizli sırlar olsun aya mahrum olmaz Allah diyen yalvar kula Allah'a yalvar Yalvar kula Allah'a yalvar Yalvara gör hep yalvara Varmayasın yüzün kara Ümmeti sen peygambere Yalvar kula Allah'a yalvar Geceler uykudan oyan Gizli sırlar olsun aya mahrum olmaz allah diye yalvar kula allah'a yalvar geceler uyutan oyam gizli sırlar olsun aya mahrum olmaz allah diye yalvar kula allah'a yalvar Yalvar kula Allah'a yalvar Tanı sen kendini tanı dünya yarat hak seni Düşünü ben hatim eli. Yalvar kula Allah'a yalvar Geceler uykudan oyan Gizli sırlar Olsun ayar Mahrum olmaz Allah diye Yalvar kula Allah'a yalvar Geceler Uykudan oya Gizli sırlar Olsun Ayar Mahrum olmaz Allah diye Yalvar kula Allah'a yalvar Yalvar kulağa